1453 numaralı konu Hazreti Peygamber'in ilmin ehil olmayanlardan öğrenilmesi kıyametin alametlerindendir buyurması Enes bin Malik şöyle anlatıyor Bir gün Hazreti Peygambere ey Allah'ın Resulü emri bil maruf ve nehayi anil münker iyilikleri emredip kötülüklerden nehyetme ne zaman terk edilecektir diye sordum İsrailoğullarının başlarına gelen sizin de başınıza geldiğinde buyurdular